Bismillahirrahmanirrahim. Gerçeğe vakıf olmanın korkusu babı. 249 ne olur rivayet? Muaviye bin Kurra'dan. Ebu Derda şöyle buyururdu. Beni üç şey güldürdü ve üç şey ağlattı. Aleyküm selamu rahmet olam. Birincisi ölüm kendisini isterken dünyaya umut bağlayan. İkincisi kendisinden gafil olunmadığı halde kendisi bundan haberdar olmayan üçüncüsü Allah'ın ondan razı mı yoksa ona gazaplanıyor mu olduğunu bilmediği halde avuz dolusu gülen benim gülmememe sebep oldu. Ağlatanlara gelince birincisi dostlarım Muhammed Ali selam ve onun grubunun ayrılması İkincisi ölüm sarhoşluğunda hissedilecek korku. Üçüncüsü aziz ve celil olan Allah'ın huzurunda gizlilerin açık olduğu gün hazır bulundurulma. Sonra da cennete mi yoksa cehenneme mi? Nereye gideceğimi bilememem beni ağlattı. 250 Muhammed bin Abdurrahman bin Nevfel'den. Ali sallatü vesselam efendimizin zevcesi Sevde annemiz ey Allah'ın resulü biz ölünce sen gelinceye kadar Osman bin Mavzun'un namazını mı kıldırırsın dedi. Bunun üzerine Ali sallatü vesselam ona ey zamanın kızı ölümün ne olduğunu bilseydin onun kendisine güç yetiştiremeyeceğinden daha şiddetli olduğunu anlardın buyurdu. 251 Muhammed bin Urve'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından kendisiyle alay edilen bir kadın vefat etti. Bilal zavallık kadın istiraha ta kavuştu dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ancak günahları affolan istirahat eder buyurmuştur. Subhanallah.